Boş, yaşam İçin teknoloji. Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Paris İklim Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede ilk adımı atması ve Paris Anlaşması'nı onaylaması için 48 sivil toplum kuruluşu Change.org Taksim Paris adresinde bir kampanya yürütüyordu. Bu kampanya 23 binin üzerinde kişi imzalarıyla destek olmuştu. Kampanyayı yürüten kurumlar Türkiye'nin anlaşmaya taraf olmasının olumlu bir adım olduğunu 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için kısa vadede emisyon azaltım hedeflerinin belirlenmesi ve enerji başta olmak üzere sanayi, ulaştırma, bina, tarım, atık ve doğal varlıkların kullanımı konularında yeni eylem planları hazırlanmasını beklediklerini söylüyorlar. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan ve birinci derecede arkeolojik ve doğal sit alanı olan ASOS Antik Kenti Limanı'nda kaya ıslahı adı altında doğal peyzaj ve tarih yok ediliyor. Kazlığı Doğal ve Kültürel Varlıklarını Koruma Derneği bu yıkımı durdurmak için Change.org Taksim ASOS'ta Katliamı Durdurun adresinde bir kampanya başlattı. İnşaatın durdurulması için çeşitli kurumlara yaptıkları başvurulara ve Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığına yaptıkları suç duyurusuna rağmen kırıcı ve kepçelerin çalışmaya devam ettiğini aktaran Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği kamuoyunun desteğini bekliyor. Kampanyaya verilen bilgilere göre Assos Antik Kent Limanı'nda geçtiğimiz yıllarda birkaç kez Yamaçlan Kaya düşmesi üzerine 2020 yılının Kasım ayında Çanakkale İlafet Müdürlüğü ihale ile bir rapor ve ihale şartnamesi hazırlattı. Bu rapor ve şartname doğrultusunda Ayvacık Kaymakamlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Ayvacık ilçesi Asos Kaya İslahı İnşaatı adlı bir ihale gerçekleştirdi. Bölge Çanakkale Valiliği tarafından afet bölgesi ilan edildi ve 550 gün ziyarete ve turistik faaliyete kapatıldı ve inşaata başlandı. Doğa ve tarihin katledilmeye başlandığı giriş yasağından dolayı geç fark ettiklerini ifade eden Kaz Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Suç duyurusuna rağmen alanda yıkımın hızla devam ettiğini söylüyor ve çağrıda bulunuyor. Görevlileri bu katliamı durdurmak ve sorumluları hakkında gerekli soruşturmayı başlatmak ve cezalandırmak üzere göreve çağırıyor. Tüm kamuoyunun desteğini istiyoruz demiş kampanya Change.org Taksim Asos'ta katliamı durdurun adresinde. Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu Samsun Şahin Dağları'ndaki Altın arama çalışmalarının neden olduğu doğa katliamına karşı bir kampanya başlattı. Change.org Taksim, Samsun'da Siyanüre Hayır adresindeki kampanyada şu ifadeleri yer veriyor: Samsun, Kavak, Havza sınırlarında, Kaz Dağları'nın en az 5 katı büyüklüğündeki Şahin Dağları'nda altın arama çalışmalarına yönelik sondaj çalışmaları yapılıyor. Sondaj kuyularının açılmasının yanı sıra ağaç kesimi, yerleşim yerlerinin taşınması gibi faaliyetler var. Herhangi bir ÇED raporu göze çarpmıyor. 13.000 hektarlık alan bine bölünerek 13 hektar olacak şekilde ruhsat verilmiş. Bu şekilde de ÇED alınmasına gerek olmadığı söylenmiş. Farkındalık yaratma amacıyla herkese ulaşmak, insanları mücadeleye katmak ve ortak bir ses çıkarmak için dayanışmaya ihtiyacımız var. Tek bir ağaç daha kaybetmek istemiyoruz denmiş kampanya Change.org Samsun'da Siyanüre Hayır adresinde. Bu Lusseben ilçesi Ayman Yaylası mevkiinde yapılması planlanan taş ocağına karşı yayla köylüleri önemli bir direniş gösteriyor. Sahada gösterdikleri direnişin yanında Change.org Taksim Ayman Yaylası adresinde de bir kampanya başlatan Ayman Yaylası köylüleri kampanya metninde taş ocağının getireceği tahribatla ilgili bilgilere yer veriyor. Verilen bilgilere göre taş ocağı projesiyle yaklaşık 1500 ağaç kesilecek. 3 yıl ya da daha uzun süre boyunca 2 gün ...de bir dinamit patlatılarak yerin altı üstüne getirilecek. Ormanı, evi bilen yaban hayvanlarının yaşam alanı yok edilecek. Ayman ailesine ait mera ve ağullar evler zarar görerek belki de yok edilecek. Köylüler yaylalarına sadece 500 metre mesafedeki bu doğa katliamına karşı ham madde üretim izni iptal davası açtı. Yasal süreç tamamlanmadan bir sabah ansızın ağaç kesimi başladı. Köylülerin direnişi sayesinde ağaç katliamı şimdilik durduruldu. Devlet su İşleri taş ocağının tarım arazilerini sulama projesinde kullanılacağı yönünde bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya yanıt olarak kampanya metninde şöyle denmiş. Biz güzel bolumuzun tarımsal faaliyetlerine katkı sunacak bir sulama projesine karşı değiliz. Biz yaylamızın karşısında 500 metre mesafede taş ocağı açılmasına, taş ocağı için 1500 ağacın kesilecek olmasına karşıyız. Üstelik taş ocağı açılacak yere... 900 metre uzaklıkta yakın zamana kadar kullanılmakta olan bir başka taş ocağı var zaten. İlla ki ihtiyaç varsa neden mevcut taş ocağı kullanılıyor? Neden yeni bir ağaç-orman katliamı yapılarak yeni bir taş ocağı açılmak isteniyor? Bir kamu kurumu olan DSE'yi kamunun, toplumun, doğanın, ormanların ve ormanları evi bilen yaban hayvanlarının çıkarını her şeyin önünde tutmalı demiş kampanya. Change.org Taksim Ayman Yaylası adresinde.